29. Lem'a 5. Bab Hasbunallahu ve nîmel vekil Mertebelerine dair 5 nüktedir. Haşiye Ben 13 üç sene evvel Yüksek bir yer olan Yuşa tepesinden Dünyaya baktım. Birbiri içindeki mevcudat tabakatına Ve mehasiline herkes gibi meftun idim. Adeta şedik bir muhabbetle alakalar idim. Halbuki pek zahir bir surette Fena ve zevalde yuvarlanmalarını Aklen müşahede ettim. Dehşetli bir elem ve firak. Belki hassas firaklardan gelen bir zulmet hissettim. Birden hasbunallahu ve Ni'mel vekil ayeti 33 mertebesi ile imdadıma yetişti. Ben de gelecek tarzda remizli okurdum. Mağrib ve yatsı ortasında devam ettiğim 7 cümley mübarekenin her birisi birer lem'a olarak 31. mektubun lem'atına girecekti. 5 cümlesi girdi bu ikisi kalmıştı. Bunun için dördüncü, 5. lem aların yerleri açık kalmıştı. Biri "Hasbunallahu ve ni'mel diğeri "La ve la illa billahil aliyyil azim"in mertebine olacaktı. Bu iki mübarek kelamın meratibi, ilimden ziyade fikir ve zikir olduğundan beşinci bak olarak arabi zikredildi. Birinci nükte, bu kelam aziz beşer marazına ve fakr insan hastalığına mücerret bir davadır. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Haşiye bir zaman bu cümleyi mübarekenin çok envarını ve makamatını gördüm. Beni çok müthiş zulümattan ve vartalardan kurtardı. Ben o ahval ve makamata işaret için gayet muhtasar birer fıkra, bazen birer kelimesiyle kendi durum için işaretler koymuştum. O baştaki fıkra ise herkes gibi benim de bir mahbubum olan koca dünyanın zavalini ve fenasını ve içindeki zihayatın ölmesini düşündüğümden çok elin ve derin dertlerine merham olarak hasbunallahu ve nimel vekil buldum. Baştaki cümleler bu sırra göre gidiyor. O mucit mevcudu baki olduğundan mevcudatın zavalinde bir beis yoktur. Çünkü mahbubun vücudu daimidir. O sani ve fakir baki olduğundan masluatın zevali hüznü i mucib değildir. Çünkü medar muhabbet olan onların sani'inin esma ve sıfatı bakidir. O melik ve maliki baki olduğundan mülk zeval ve gidiş-gelişlerle yenilenmesinde mucib-i bir hal yoktur. O şahit ve alem-i baki olduğundan sevilen şeylerin dünyadan kaybolup gitmeleri kufastüre sebebiyet vermez. Çünkü o mahbubatın vücudu şahidi ezelinin daire-i ilminde ve nazarında beka bulmaktadır. O sahip ve fatır-ı olduğundan güzel şeylerin zeval keder vermez. Çünkü onların güzelliklerinin menşei olan fatırlarının esması bakidirler. O varis ve bais baki olduğundan ahbabın firakından ahuvah etmek gerekmez. Çünkü bütün onlar kendisine dönen ve onları tekrar diriltecek olan zat-ı bakidir. O cemil ve celil baki olduğundan güzel şeylerin zevaliyle mahzun olmak gerekmez. Çünkü o güzeller güzel olan esmanın aynalarıdırlar. Esma ise aynaların zevalinden sonra kendi güzellikleriyle beraber bakidir. O mabud ve mahbubu baki olduğundan mecazi mahbupların zevalinden elem çekilmez. Çünkü mahbubu hakiki bakidir. O Rahman, Rahim, Vedud ve Rauf-u Bâti olduğundan zahiri nimet verici ve şefkat edicilerin zeval bulmasının ehemmiyeti yoktur. Onlar için gam çekilmez, neyse düşünmez. Çünkü rahmet ve şefkati her şeyi ihata eden zat Bâkidir. O Cemil, Latif ve Atuf-u Bâti olduğundan Lütuf ve şefkas sahiplerinin zevali, azap sebebi olmadığı gibi ehemmiyet dahi verilmez. Çünkü onların hepsine bedel olan ve bütün bunlar onun tecelliyatından bir tek tecellinin yerini tutamayan zat bakidir. Onun bütün bu sıfatlarıyla beraber baki oluşu. Dünyadaki her bir ferdin fena ve zeval bulan her nevi bahbobuğuna bedeldir. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Evet dünyanın ve içindekilerin bekası için, onun malikinin ve sani'inin ve fatırının bekası bana yeter. İkinci nükle. Beta için Allah bana yeter. Haşiye. Nasıl ki afakın ve dünyanın fena ve zevalinin arkasında, baki Zülcelal'in baki esmasının cirvelerini gördüm, tam teselli buldum. Öyle de şahsıma baktım, şahsımdaki müteaddit, muhtelif tabakay mevcudat-ı nefsiyye ve meftul olduğum sıfat ve hakait-i şahsiyye gayet süratle zeval ve fenaya koştuklarından insanın fıtratındaki aşk-ı beka sırrıyla o fanilerde bir beka aradım. Halikamın baki cilve-i esnasını gördüm. Her bir sıfatımın zevalinde ona temessül eden bir ismin cilvesini baki gördüm. Ve kat'iyyen anladım ki fıtrat-ı insaniyedeki aşk-ı beka Muhabbet-i ilahiyeden, teşağuf eden bir muhabbettir. Mahbubunu yanlış bir surette arıyor. Aynada temessül edeni de sevmek. Aramak lazımken aynayı veya aynanın ziyneti hükmüne geçen temessülün keyfiyetini sevmeye başlıyor. Hüve yerine ene'ye prestiş eder. Zevalinden sonra yanlışını anlıyor. Kalp ve mahiyet-i insaniye zişur bir aynadır. Onda temessül edeni şuur ile hisseder. Aşkı beta ile sever. Çünkü o benim baki olan ilahım ve baki olan halikım. Ve baki olan mucidim ve baki olan fatırım. Ve baki olan malikim ve baki olan mabudum. Ve baki olan ba'isimdir. Haşiye şu gelecek sekiz kelimedeki ye harfleri mütekellim zamiri olup kendini gösteriyor. Öyleyse... Benim vücudumun zevalinde be'is yok, hüzün yok, teessüf yok, tahassür yoktur. Zira benim mucidim bakidir ve onun esmasıyla icadı dahi bakidir. Benim şahsımdaki vasıflar dahi onun baki olan isimlerinden bir ismin bir şuasından başka bir şey değildir. O sıfatlar Halika'nın daire-i ilminde mevcut ve nazar-ı şuhudunda baki olduğundan onlar zeval ve fenaya gitmekle idam olmuyorlar. Keza... Baki olan ilahımın, baki isminin, benim mahiyetimin aynasındaki şu asının baki olduğuna, benim mahiyetimin hakikatinin dahi o ismin bir gölgesinden başka bir şey olmadığına ve o ismin, benim mahiyetimin aynasında temessülü sırrıyla, benim hakikatım dahi bir zat değil, onda olan ve onda baki kalan şeylerin çeşit çeşit bekalar olması hasediyle, Mahkup olduğuna dair ilmim ve izanım ve şuurun ve imanım, beka ve lezzeti beka itibariyle bana yeter. Üçüncü nükle, haşiye, kainatın en mühim muamması, mütemadiyen mert ve hayat. Zeval ve fena içindeki faaliyeti daimenin fırsımını keşfeden 24. mektupta, beşrimiz ve beş işaretle izah edilen mühim bir hakikatın meratibine, gayet icmalli işaretler nebinden eskiden beri tahatturla tefekkür ediyordum. Ve fena ve zeval ve adem ise başka başka vücutların ünvanları olduğunu ve kesretli vücutları semele verdiğini ve zevale giden bir şey kendine bedel çok vücutları bıraktığını gösterir bir nüttedir. Bir hayatın mevki ve zevali birçok vücutları meyve verip arkasında bırakır sonra gider. Evet bir tane çok cihetlerle batı kalır. Bir tane çürümekle ölür. Yüz taneyi cami bir sümbülü yerinde bırakır. İşte bu sırra binaen mevk ve ademden ürkmek ve zevalden teessüf etmek yerinde değildir. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Zira o öyle bir vacibül vücuttur ki bu mevcudat seyyale onun icat ve vücudunun tecelliyatına birer maskardan başka bir şey değildir. Onunla ve ona intisapla ve onun marifetiyle en var vücut hasıl olur. Ona iman ve intisap olmazsa hatta hesaba gelmeyen adın zulümatı ve firak elemleri ortaya çıkar. Bu mevcudat seyyale ancak birer aynadır ve sabah fena ve bekalarında taayyünat-ı itibariyelerinin değişmesiyle altı cihetten teceddüde mazhardır. Birincisi, güzel manalarının Nebisali hüviyetlerinin bekası İkincisi, suretlerinin elvah-ı misaliye de bâki kalması Üçüncüsü, uhrevi semerelerinin bekası Dördüncüsü, onun için bir nevi vücut demek olan Elvah-ı mahfuzada mütemessil Rabbani tesbihatının bekası Beşincisi, meşahid-i ilmiye ve menazir-i sermediye de bekası Altıncısı, eğer ziruhlardan ise ruhunun bekası كما برهن على بقائها بالقطع بالضرورة ببراهن باهرة في الرسالة التاسعه والعشرين وإن لم يكن من زو الأرواح فبقأ قوانين حقيقتها ونوامس ماهيتها ودساطر تشكلها فإن ذلك القانون والناموس والدستور روهم أمري لذلك الفرد ونعه كما أن شجرة التينة تموت وتنعدم وتبقى روحها الأمريج الذي هي قوانين تشكله وتدوم في نباته ماهيته للحياه اذ ماهيتها زل لاسم من الاسما لشن فتبقى تلك الماهيه تحت سؤال اسم الباقي وتبقى هويته ايضا في كثير من الالواح المثاليه فَلَا يَكُونُ الْعَدَمُ اِلَّا اُنُعَانًا لِاِنْتِقَالِ وُجُودٍ زَائِلٍ اِلَى وُجُودَاتٍ دَائِمَةٍ Haşiye meali, ruhun dakasına dair 29. misalede kat'i ve zaruri bir şekilde ve bahir bürhanlarla ispat edildiği gibi eğer ziruhlardan değilse hakikatının kanunları ve mahiyetinin namusları ve teşekkülatının düsturları beka bulur Zira o kanun ve namus ve düstur, o fert ve nebi için bir ruh-u emri hükmündedir. Nasıl ki bir incir ağacı ölür ve yok olur, onun teşekkülatının kanunlarından ibaret olan ruh-u emrisi ise beka bulur. Ve zerre gibi çekirdeklerinde devam eder. İşte o ruh-u emri ölmemiş, belki suretler onun üzerinde yenileniyor, belki mahiyet-i hayatı devam ediyor. Zira onun mahiyeti... Baki olan Esma-i Hüsna'dan bir ismin bir gölgesidir ki o mahiyet, o baki ismin şuası altında beka bulur ve onun hüviyeti dahi pek çok misaliyle buhalarda devam eder. Öyleyse Adem, zail bir vücuttan daimi vücutlara geçiş için bir ünvandan başka bir şey değildir. Zira onun mevtinde, fenasında, zevalinde, Adem'inde, zuhurunda ve sönüp gitmesindeki muhtelif keyfiyet, Ve vazifeleri esma-ı ilahiyenin mukteziyatını izhar etmekten ibarettir. Bu vazife sırrıdır ki mevcudatı gayet süratle mevt ve hayat, vücut ve adem dalgaları arasında gayet süratle cereyan eden bir sel haline getirmiştir. Kainattaki faaliyeti daimenin ve hallakiyeti müstemirlerinin tezahürü işte bu vazife sırrından neşet eder. Öyleyse ben de her bir fert... Allah bize yeter. O ne güzel vekildir demeliyiz. Yani vacibin vücudun asarından bir eser olmak bana vücut olarak yeter. Suri ve akim bir vücutta milyonlar sene geçirmektense... ...böyle mashar ve münebber bir vücutta bir an seyyale bana kafidir. Evet, intisab-ı imani sırrıyla bir dakikalık vücut... ...intisab-ı imaniden mahrum binlerce seneye mukabil gelir... Hatta o bir dakika merati ve vücut itibarıyla diğer binler seneden daha etem ve daha geniştir. Keza semada azameti ve arzda ayetleri görünen ve gökleri ve yeri altı günde yaratan zatın sanatı olmam bana vücut ve kıymeti vücut itibarıyla yeter. Keza semayı kandillerle süsleyip nurlandıran ve zemini çiçeklerle göz kamaştırıcı bir şekilde tezyin eden zatın mahluluu olmam ...bana vücut ve kemal vücut itibariyle yeter. Keza, kainat bütün kemalat ve mehasiliyle... ...onun kemal ve cemaline nispetle bir zayıf gölgeden... ...ve onun ayat-ı kemalinden ve işaret cemalinden ibaret olan... ...zatın mahluku ve memlukü ve abdi olmam... ...bana fakir ve şeref için yeter. Keza, hak ve hesaba gelmeyen nimetlerini... ...kahf ve nur arasındaki latif sandıkçalarda iddihar eden... ve milyonlarla kantarı, tohum ve çekirdek denilen bir avuç dolusu latif sandıkçalarda kudretiyle toplayan zat, her şey için bana yeter, keza bütün cemal ve ihsan sahipleri yerine bana o cemil ve rahim olan zat yeter ki, bu güzel masluat mevsimlerin ve asırların ve dehirlerin müruruyla onun envar-ı cemalini tazelendirmek için fenaya maskar olan aynalardan başka bir şey değildir ve bu bahar, ve yaz mevsimlerinde tekrarlanan nimetler ve birbirini takip eden meyveler mahlukatın ve günlerin ve senelerin gelip geçmesiyle onun daimi nimetlerinin teceddidi için maskarlardan ibarettir. kesa Halık'ın mevd ve hayatın esmasının cilvelerine bir harita ve firiste ve fezdeke ve nisan ve mityas olmam bana hayat ve mahiyeti hayat itibariyle yeter. kesa bütün esma üfkanın müsemması olan ...fatırımın şuunat-ı zatiyyesine... ...hayatımın mezhariyeti sızrıyla... ...kalemi kudretle yazılan... ...ve o kadir mutlak... ...ve hayyip hayyunun esmasını gösterip... ...anlatan bir kelime olmam... ...hayat ve vazife-i hayat itibariyle... ...bana yeter... ...keza beni hedaya-i rahmetinin... ...müzeyyenatını muhteli... ...vücut hullemin... ...ve fıtrat hattaftanımın... ...ve muntazam hayat gerdanlığının... ...murassaatıyla... ...tezyin eden Halık'ımın esmasının... cilveleriyle süslenerek kardeşlerim olan mahlukata ilan ve teşhirim ve Halik-i Kainat'ın nazarı şuhuduna ilan ve izharım hayat ve hukuku hayat itibariyle bana yeter keza hukuku hayatım itibariyle zihayatların vahiy ve olan tahiyyatlarını fahmetmem ve onlara şahit olup şahitlik etmem bana yeter keza Sultan-ı Ezelim'in nazarı şuhuduna arz olunmanın şuur ve imanında olarak onun cevahir ihsanatının münassaatıyla süslenip güzelleşmem hayatımın hukuku olarak bana yeter. Keza onun mahluku ve mesnu'u ve mahluku olduğuma ve ona muhtaç bulunduğuma ve onun hikmetine ve rahmetine layık bir surette beni terbiye eden ve bana lütufta bulunup nimetlerini ihsan eden Halik Rahim'in ve Rabbi Kerimim olduğuna dair izanım ve şuurum ve imanım hayat ve lezzet-i hayat itibariyle bana yeter. Keza, acz-i mutlak ve fakr-i mutlak ve zaaf-i mutlakının misaliyle o kadir-i mutlakın meratib-i kudretine ve o rahim-i mutlakın derecat-i rahmetine ve o kaviy-i mutlakın tabakat-i kuvvetine mityas teşkil etmem, hayat ve kıymet itibariyle bana yeter. Keza, cüsi-i irade ve kudret gibi sıfatlarının cüsi-i'nin Halik'ımın muhit sıfatlarını Fehmetmem bana yeter Nitekim benim cüki ilmimin Mizanıyla onun muhit İlmini fehmederim Hakeza benim ilahımın Kamili mutlak olduğuna Ve kainatta kemalat olarak ne varsa Onun kemalinin Ayetlerinden bir ayet Ve onun kemalinin işaretlerinden Bir işaret olduğuna dair ilmin Kemal olarak bana yeter Keza Nefsimde kemalat olarak iman-ı billah bana yeter. Çünkü beşer için iman bütün kemalatın menbaıdır. Keza muhtelif cihazatımın insanıyla istenilen envai hacatımın hepsi için bütün esma iflanın müsemması olan beni yediren ve içiren ve terbiye ve tedbir eden ve benimle konuşan celali her şeyden nihayetsiz derecede yüce olan ve lütuf ve ihsanı her şeyi kusatan ilahım ve Rabbim ve halikim ve musavvirim bana yeter. Dördüncü nütte, benim suretimi ve emsalim olan zihayatların suretlerini basit bir sudan latif sanatıyla ve her şeyi nüfuz eden kudreti ve hikmetiyle ve her şeyi her şeyniyle ihata eden rububiyetiyle açan zat bütün metalibim için bana yeter. Keza, beni inşa eden, kulağımı ve gözümü açan, cismime, lisanımı ve kalbimi derceden, vücuduma ve cihazatıma rahmet hazinelerinin çeşit çeşit müddeharatını tartacak hesapsız mizanlar yerleştiren ve keza lisanıma ve kalbime ve fıtratıma esmasının çeşit çeşit definelerini anlamaya yarayacak hesapsız, hassas aletler yerleştiren zat benim bütün makasıgıma yeter. Keza bana bütün enva nimetini ihfas etmek ve ekser tecelliyatı esmasını tattırmak için celil uluhiyetiyle ve cemil rahmetiyle ve kebir rububiyetiyle ve kerim reyfetiyle ve azim kudreti ve latif hikmetiyle benim küçük ve hakir şahsımda ve zayıf ve fakir vücudumda bu azam ve alatı ve bu cevarih ve cihazatı ve bu havas ve hissiyatı ve bu letaif ve maneviyatı derç eden zat bana yeter. Beşinci nükle, ben ve her bir fert, halen ve kalen, müteşekkir ve müftekir olarak şöyle demeliyiz, beni halk eden ve adem zulümatından çıkararak bana vücut nurunu inan eden zat bana yeter. Keza sahibine her şeyi veren ve onun eline her şeyi uzatan hayat nimetini bana bağışlayarak beni hayat sahibizi yapan zat bana yeter. Keza insanı alemi kebirden manen daha büyük bir küçük alem yapan insaniyet nimetini bana bağışlayarak beni insan yatan zat bana yeter. Keza dünya ve ahireti nimetlerle dolu iki sofra haline getirerek iman eliyle mümine takdim eden iman nimetini bana bağışlayarak beni mümin yatan zat bana yeter. Keza beni Habibi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti yaparak, imanda bulunan ve bütün kemalat-ı beşeriye meratibinin tevkinde olan muhabbet ve mahbubiyet-i ilahiye nimetini bana bağışlayan ve bu muhabbet-i imaniye ile müminin istifadesini imkan ve vücut dairelerinin nihayetsiz müştemilatına kadar genişleten zat bana yeter. Keza beni camit kılmayıp, hayvan yapmayıp, dalalette bırakmayarak, ''Cins ve nevi ve din ve iman itibariyle mahlukatının pek çoğundan üstün kılan zat bana yeter ki hamd da ona, şükür de ona mahsustur. Keza ne yere ne de göğe sığmadım. Ben bir mümin kalbine sığdım mealindeki hadisin sırrıyla, yani bütün kainatta tecelli eden Esma İlahiyenin bütün tecelliyatına insanın cami bir mezhar olması sırrıyla.'' Kainata sormayan bir nimeti bana bağışlayarak beni esmasının tecelliyatına canî bir misbah yapan zat bana yeter. Keza bende bulunan mülkünü muhafaza etmek üzere benden satın alarak sonra bana iade eden ve karşılığında bize cenneti veren zat bana yeter. Vücudumun zerrelerinin zerrât-ı kainatla darb-ı ad edince ona şükür ve hamd olsun. نور محمد صلى الله لا اله الا الله اصبر ربي جل الله سر قلبي ذكر الله ذكر احمد صلى الله لا اله الا الله